Acil kurtarma sorunları ve depremler nedeniyle yaşanan kayıplar, daha az bir nüfusla daha az olur. Günümüzdeki nüfus, beraberinde getirdiği sorunlarla giderek daha da kaotik bir hal alan başka bir soruna sebebiyet veriyor. Artan nüfusta insanlığın sorunlarını, bu sorunlar nerede yaşanıyor olursa olsun, ister ivedilikle çözülmesi gereken sorunlar, ister uzun vadeli sorunlar olsun, bu sorunları çözmek için gereken tüm çabaları yerle bir ediyor. Aşırılıklar gezegen. Aşırı kalkınma, aşırı nefes, aşırı hedefler. Bir mesel, bir cümle, bir fatura. Global Population Speak Out projesi.